Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün konuğumuz Turgut Çeviker. Merhaba Turgut Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi günler. Turgut Bey çok velut bir araştırmacı. Kendisinin Türkiye'de karikatür ile ilgili birçok edebiyatçımızla ilgili çalışmaları var. Bir süredir de armağan kitaplar hazırlıyor. Bunlar biz program başlamadan biraz önce de konuşmuştuk. Daha önce Onat Kutlar ve e, Ahmet Kutu Tecer için hazırladığı e, armağan kitaplar vardı. E, şimdi bugün Tevfik Fikret'i konuşacağız. Tevfik Fikret için hazırladığı bir e, Koç Üniversitesi yayınları tarafından geçtiğimiz günlerde e, çıkan e, şimdi bakıyorum tam elimde 654 sayfalık bir büyük boy Tevfik Fikret kitabı. E, Turgut Bey, neden Tevfik Fikret için bir Armağan kitabı yapmak istediniz? Ee, yani Tevfik Fikret e, kitabından önceki e, iki kitap, Onat Kutlar ve Kutsi Tecerede benim e, Armağan tarzındaki kitaplara olan ilgimi gösteren bir işaret olarak düşünülebilir. Yani... E, Tefik Fikret Koç Üniversitesi yayınları tarafından e, ve 10 kitaplık bir e, şeydi bu e, projeydi benim ve bunu e, bunu yayıevi kabul etti ve ilk kitap olarak da Tefik Fikretle başladık e, nedeni açık aslında yani e, Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine Türkiye'deki e, edebiyat ve sanat alanından seçtiğimiz on kişinin On yaratıcının Osmanlı'dan başladığında Tevfik Fikret seçilmesi anlaşılır. Çünkü hem öncü hem cesur, cesaretli hem de yenilikçi, yeni şeyler getirmiş bir yaratıcı şiire, edebiyata. Neden bu? Evet, bir de Türkiye'deki yani hem edebiyat tarihi hem de sanırım kült isimlerden birisi. Bir figür evet, olarak evet, da önemli evet. bir figür. Evet, kült bir yani. Üzerinde çok her zaman tartışmalar yapılmış, büyük kıyametler kopmuş. Türkiye'nin ileri ve geri kavgasının önemli simgelerinden biri. Yani. Evet, kitap çok da estetik bir tasarıma sahip. Tabii bu sizin herhalde karikatürle de ilgilenmenizden e, geliyor. E, kitapta Çok, tabii biçim önemli benim için yani yine bir de e, buna önem veriyor. Bu bu bakımdan rahat ettim. Bir de şey de var yani bu şey Fikret'in kendi desenleri kullanılmış kitapta. Bu böyle şey kalemle, mor mürekkep. Evet, sanırım... bir tane imgedir o. Hı -hı. Yani Haluk'un defterinde, Haluk defterinde. kullanmıştır onu, onun için çizmiştir. Ben yani o kitapla kendi eliyle bu kitap arasında bir ilişki kurmak istedim doğrusu. Boş kalan yarım sayfalarla yer yer o imgeyi koyduk. Yani ve bundan çok memnunum doğrusu. Evet evet yok yani bir okur olarak bir şey de kur, yani ne diyeyim bir yakınlık da kurulmasını sağlıyor kitaba dediğiniz ee, gibi. Çok, çok sevindim böyle e, görünüyorsa. Evet Fikret'ten gelen bir şeyin buraya da yani bu detayın buraya geçmiş olması. Evet, evet. çok güzel olmuş. Ee, evet. Şimdi kitapta bir karikatürler de var bu eski ve yeni karikatürler değil mi? Evet. Evet, evet. Yani fikri... Portre karikatürler yani ben Armağan tarzı kitapların sadece yeni yazılar değil yeni görsel malzemeler de getirmesinden yanayım. Yani bu yeni fotoğraflar olabilir ama işte çizgi portrelerde bunları çok önemsiyorum. Çünkü genellikle eskiden ne çizildiyse onunla yetinir editörler. Oysa yani yenilerini çizdirip kitaba, kitapta yer vermek zor bir şey değil aslında. Yani zorluk bir başka şey aslında daha doğrusu bu konuda. Çünkü yaşamayan birisi üzerine bir yaratıcı ya da bir kişi üzerine portre istediğinizde bir çizerden onun en bilinen portrelerini önüne alır ve oradan yola çıkar. Oysa benim istediğim, bir fotoğrafa bakarak o fotoğrafın bir versiyonu olan portre beni ilgilendirmiyor. Yani kolay bir şey de değil bu benim istediğim. Çünkü o zaman fotoğraf var. Yani o fotoğrafın bir benzeri çizgi beni ilgilendirmiyor. E bu Buna aktarmak da zor, çizmek de zor. Yani bu her zaman... E, i̇stediğiniz sonucu alamayabilirsiniz ama bu konuda çalışma sürdürürseniz e, çizer arkadaşlarınız da zamanla bu yola girebilir. Ya da bu konuda daha farklı şeyler e, benim beklentime de cevap veren tarzda portreler çizebilir. Evet, kitapın... E yani bir karikatürle meşhur Cem'in Tevfik Fikret'in bu Sultaniye yürürken Galatasaraylısı. Evet iken, Galatasaray evet. evet. O, onla iki tane öyle karikatürümüz evet. var. Meşhur. Biri Karagöz'ün biri e, Kalem dergisinin. Evet bunlar böyle ilk akla gelen e, karikatürler Fikret'le ilgili. Bir de evet. fotoğraflar var bol miktarda kitapta. Fikret'in fotoğrafları evet, e, var. Evet. Müzesi'nden tabii aldık. Onlara çok büyük şeyim var, teşekkürüm var. Gerçekten bütün görsel malzemeyi, resimlerini ve albümlerini bizimle paylaştılar ve biz üç gün özel bir fotoğrafçıyla, Aydın Çetin Bostanoğlu'yla reprodüksiyon çekiminde bulunduk. Bu bakımdan kitap da gerçekten zengin bir dünya sunuyor. Evet. Ayrıca orada Fikret'in kendi yaptığı resimler de bu kitapta var evet, Ayşe Han evet, Müzesi'ndeki. Bir bölüm e, olarak onu koyduk. Aslında ayrı bir kitap e, fikrim vardı. Yani her kitabın bir görsel kitabı olmalıydı yanında. E, ama bu maliyeti e, yayınevi kabul etmedi. O yüzden de e, her kitapta e, bir e, görsel bölüm oluşturacağız böyle. Evet bir de yani Fikret'in yaptığı resimlerin dışında Fikret'in yapılan resimleri de var değil mi? Evet. evet Ayşe'nin evet. planlarını da kendisi çiziyor. Yani bu evet, Ayşe'nin evet, de tabii. E, evet. Namık Kemal'in Bolayır'daki mezarını da evet, çiziyor. Evet, mezar tasarımı da onun. Evet, evet. baya bir sanatçı yani gerçekten. Ses evet sanatçı. kesinlikle yani zaten şairlerde şairlerin en yakın olduğu tür e, resim, Oktay Rifat'ta da var bu. Metin Eloğlu'nda var biliyorsunuz. Yani e, yani dünya e, sanatında de. da. Efendim. İlhan Berk aklıma geldi. Tabi tabi. Dünya sanatında da bu çok e, görülen bir şeydir. Nezlim sönmez bu konuda bir sergi açtı Antalya'da. Yani e, Antalya e, Yapı Kredi Kültür Merkezinin bir şeyi kültür şeyi var orada şubesi orada bu konuda bir sergi açtılar yani bu önemli bir konu tabi Cemal Süreyya'nın da çok özellikle portre çizimlerine tutkusu var imzalarken bir dostuna ya da bir okuruna oraya mutlaka bir şey çiziyor evet ee, mesela evet. en son ben de şimdi biraz Ece Ayhan okuyorum o da baya bir işte çok resimden bahsediyor mesela ee, evet. söyleşi, özel söyleşileri var söyleşileri var ressamlarla evet. evet bir ara verelim ne çalalım bugün ne istersiniz Turgut Bey ee, valla şey e, Hikmet Feridun Esin e, Seyfik Fikret'in eşi e, Nazime Hanım'la yaptığı söyleşi de Oğuz'un söyleşi de zaman zaman mırıldandığı bir şarkıdan söz eder. Bu Muallim Feyzi'nin Gülşen'i Hüsnü'ne kimler varıyor adlı şarkı. Bunu evet. çalarsanız sevinirim Fikret'i bir başka açıdan da anmış yad, oluruz. Evet, yad etmiş oluruz. Peki, evet. çalalım. Evet. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Günce'nin edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Turgut ile birlikte kendisinin Armağan Kitaplar serisi olarak Koç Üniversitesi yayınlarına hazırladığı ve Koç Üniversitesi'nde bu serinin ilk kitabı olan Tevfik Fikret'i konuşuyoruz. Programımızın ilk bölümünde kitaptaki Fikret karikatürlerinden, eski ve yeni Fikret karikatürlerinden Fikret'in kendi senin Haluk'un defteri için yaptığı desenin bu kitaba taşınmasından bahsetmiştik. Biraz şimdi içeriye girelim. Şimdi bir armağan kitap aslında bir nevi derleme, bir antoloji gibi bu kitap aynı zamanda. Çünkü biz geçmişten günümüze Fikret'le ilgili farklı düşünceleri ve Fikret algısını da görüyoruz burada. Fikret hakkında ne düşünmüşler Neler yazmışlar? Kendi kuşağı, kendisinden sonraki kuşak. Ve tabii bir de bugün e, buradaki seçkiyi neye göre yaptınız? Hani Tevfik Kiret üzerine dünkü yazılar kısmına baktığımızda oldukça geniş bir e, skala var. İşte Cenap Şahabettin'den Agah Levent'e kadar gelen bu bölümde. Sonrasında evet. da <gülüyor> e, yine e, işte Haluk için şiirler kısmında da e, bu bunun doğrudan yani hem Fikret'in şiirleri hem de Fikret şiiri üzerine yine ta böyle Mimar Teyfikret Uğurtan Yeli'nin biraz önce işte bahsettiğimiz yazısı da dahil olmak üzere. Hem Fikret'i farklı yönlerinden kuşatan bu yazıları nasıl derlediniz? Nasıl bir bibliografya oluşturdunuz? Buradaki eski yazılar için, yani arap harfli metinler için nasıl evet. bir yol izlediniz? Şöyle bir kere... Armağan kitap fikri e, e, alışılmış artık bir şey. Yani üniversitelerde yazıları, e, yani bu Koç Üniversitesi yayınları için yapmayı planladığım 10 kitap için bir kere 2 yıl kütüphanelerde çalıştım. Yani bu yaratıcılar için neler yazılmış. Ayrıca kendi kitaplarımda 800 küsür dergi koleksiyonu var. Ya bunun 125 tanesi tam koleksiyon. Bütün bunları taradım ve o yazıları, o metinleri, söyleşileri fotokopi edip sonra bunları desteledim, tasnif ettim. Ya önüme koyduğum yazılar 300-500 yazıydı. Teyfik Fikret'te örneğin. Bütün bunları okudum ve seçime başladım. Seçim, seçimimin şeyi şu, ya özgün olacak yazı özgün olacak. Yani bir başka yazıyı temel alıp bir başka yazının fikrinden yola çıkarak kurulmamış olacak. Ziya Gökhan Köprülü ve e, Tanpınar'ın yazıları 500 yazı içinde belki 200-300 tanesine isim kaynağı olmuş. Ben bunları hemen ediyorum o zaman. Yani bunlarla benim işim olmuyor. Dolayısıyla işim biraz da aynı zamanda. Özgün yazı bulmak da Zor, kolay bir şey değil. Fakat o kadar metnide okumak zorundasınız. Yani temel fikir bu. Yani dünden bugüne yazıları seçtiğim yazıları arka arkaya koyduğumda bir kere en az üç kuşak, geçmişteki üç kuşak e, ama denemeci, edebiyat tarihçisi ve e, eleştiri açısından türlerim bu. O sanatçının zaman içerisinde nasıl eleştirildiği, nasıl üzerine nasıl denemeler yazıldığı, yani dilin değişmesini, sanat anlayışının, edebiyat tarihindeki yenileşmelerin bütün bu katmanları da gösteren bir seçki ortaya çıkıyor. 5-6 e tane de bugün yaşayan yazardan, yazı istediğimizde ki bu herhangi bir yazı değil, biri ruh çözümlemesi, biri deneme, biri eleştiri, biri mimarsa mimari yönünü ele alan, ressamsa resim yönünü ele alan yazılar o zaman başka bir armağan kitap olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Ben şahsen böyle bir kitabı hayal ettim ve bunu uyguladım ilkinde. Yani bundan memnunum gelen eleştiri şeyler, geri dönüşüm deniyor ya yani pek sevmiyorum o şeyi yani çok kalıp hale geldiği için belki yani çok doğrusu çok beğenildi Zafer ee, Zafer Toprak'tan e, Ömer e, Koç'a varana kadar çok büyük bir şey e, gördüm. Yani beğeni tablosuyla karşı karşıya kaldım ve bundan çok mutlu oldum doğrusu. Yorgunluklarım e, yavaş yavaş gidiyor. <gülüyor> Evet yok, çok evet. güzel bir kitap. Bir de ne diyeyim Fikret'in ruhuna da iyi gelmiştir yani bu kitap bu şekilde ya yani, edilmek. Evet. Bu da bir Umarım. şans aslında evet. bir yani edebiyatçı ya da bir sanatçının başka biri tarafından bu şekilde sahiplenilip okurla buluşturulması onların da bir şansı. Bunlar güzel karşılaşmalar. Hep ben öyle diyorum bazı edebiyatçılarımız öldükten sonra onları için çalışan Şanslı kişiler oluyor, kişilere rastlıyorlar ve onlar yeniden okurla buluşturuluyorlar. Fikret aslında evet. bu konuda şanslı biri. Yani. Şanslı, yani. doğru. Çok evet. kitap var üzerine. Bir de burada bir şey söylemek isterim. 1960, Buyurun. 1900 kaçtı. 1986'da Bolunda Aslıhan'da saflar çarşısı işte kurulmuştu. Orada. ...kırk ambar diye bir sahaf dükkanı vardı. Küçük benim arkadaşlarım da onlar. Ben de askerden yeni gelmiştim. Onlara yardımcı oldum. O sahaf dükkanının içeriğini oluşturdum. Ve her ay bir sanatçıya bir sergi açacaktık duvarda. Yani iki metre karelik bir duvar yani. On çizere o sanatçıyı portrelerini çizdiriyorum... Ve vitrine de kitaplarını koyuyorum. İlki de Salah Birsel'di. Onu da güzel bir albüm yaptım. Salah Bey bana dedi ki, o büyük yazar yani, Turgut dedi, beni abat ettin dedi. Şimdi düşünüyorum da yani Salah Birsel gibi büyük bir yazar, farklı bir dünya ironisiyle, mizahıyla, denemedeki çok getirdiği yeniliklerle yani Beni abat ettim diyor ya ben inanamamıştım. Yani demek ki yazarlar, yaratıcılar böyle anılmaktan çok hoşlanıyor. Bu da beni gerçekten çok etkilemiş ve sevindirmişti. Salah Bey ayrıca çok sevdiğim bir yazar tabii yani. Evet. Şair. Evet. Hayır. Yani bu yazarların e, edebiyat tarihinin sayfalarında kalmamaları, yok olup gitmemeleri gerçekten bir arkeoloji istiyor ve evet. onların e, ne diyeyim objektif bir şekilde ortaya çıkarılmaları, yani belirli bir e, ideolojinin ya da belirli bir e, ne diyeyim e, kesimin e, şeyi taraftarlığından çıkarılıp gerçekte kim oldukları, ne oldukları, nasıl bir edebiyat. Ortaya Doğru. koyduklarıyla ortaya çıkarılmaları çok önemli bir şey. Bu benim gerçekten ben de Fikret hakkında biraz çalıştım ve Fikret Biliyoruz. hakkında okuduğum evet. Fikret hakkında... Evet. E, Okuduğum en güzel kitaplardan birisi. Çok yani teşekkür ederim. Ellerinize çok sağlık. Ben sürekli mutlu de mutlu bakıyorum. Son kez bir de şey konuşalım. Bugünün yazarlarıyla nasıl bir çalışma yaptınız? Yani bugünün e, Tevfik Fikret yazarları bu kitap için yazdılar çünkü. Evet. evet. E, o nasıl oldu e, o süreçten? Şöyle e, yani doğrusu bu zor kısmı buraydı. Yani zor kısmı buraydı. Mesela e, yani... E, Deneme Eleştiri Edebiyat Tarihi. Yani doğrusu Tevfik Fikret'i bir edebiyat tarihçisi de yazsın diye o, o şey demedim. O, onu ihmal ettim herhalde orada. Çünkü resim vardı işin içerisinde. Mimari vardı falan. Yani sizi de keşfedemedim o zaman. Daha doğrusu sizin bir yazınız vardı zaten. Yani o yazı geçmişte, evet, e, e, dünkü yazılara girince ondan da vazgeçemiyordum. Çünkü Fikret'in resimle, resmi, şiirindeki resim etkisi batıdan etkile, yani bu sanat akımından etkilenmeleri bundan vazgeçemiyordum. Orada olunca burada olmanız... E, ürküle ben, ben çok mutlu oldum. Benim yazımım evet, çok, evet, çok evet, teşekkürler. Evet. Yeni de Şimdi, evet Oğuz evet, Bey var. Bir, Oğuz Demiralp'in bir yazısı o, var. Yani bir kere Oğuz Demiralp'in yazısı o Meksika'daydı. İşte o dış şeydi biliyorsunuz. büyük Büyükelçiydi. Ona iki kutu kitap ve fotokopi yolladım Meksika'ya yani. Ki, çünkü kitaplığım yanımda yok dedi. Ben de yolladım vergine yine geçti onlar. Ee, onun yazısından çok hepsinden memnunum. Doğrusu bir tek şiir. Bugünkü e, Tevfik Fikret'in bugünler anlama geliyor e, başlığıyla e, bir şimdi ismini vermeyeceğim. Bir şair eleştirmen e, dostumdan rica etmiştim. 2 yıl sonunda yazamayacağım dedi. Yani halbuki iki yıl beklemek. Çünkü iki yıl yani ben iki yıl süre veriyorum ama son üç ayda bakıyorlar. Halbuki ki başta üç ayda baksa ve kararını bildirse bunun nedeni de şuydu aslında bence çünkü ben yazar bu yeni yazarlarıma en azından yüz sayfa fotokopi yolladım eskiden çıkmış yazıları söyleşileri ve benim ölçütümü de koyduğumda herhalde yani yeni bir yazı yazma mümkün olmayacak diye. E, düşünmüş olabilir. Vazgeçmesinin nedeni ama bu e, ve bu gecikme bana kitabı e, bir yıl geciktirdi. Çünkü yeni yazar bulamadım. Yeni sonunda buldum bir yazar. Bir e, şair arkadaşımın, dostumun önerisiyle. Ancak onu da beklemem gerekti. Altı ayda onu bekledik. Yani yeni yazarla şimdi de mesela Yılmaz Güney için çalışıyorum ve bir yazar havlu attı. Dedi yazamayacağım herhalde. Dedi. Yani e, başta dediği işte. başta dediğimde ne? Fazla değil yani. Belki 3-4 hafta sonra kitabı teslim edeceğim. Yani Turgut Bey sizi o kadar iyi anlıyorum ki böyle kolektif yani. kitaplarda bu işlerin e, ve o son anda havlu atanların nelere mal olduğu <gülüyor> bizleri Çok. ne hale getirdiği. Tabii tabii. tabii. Evet. Yani ama... Yani en çok şunu söyleyeyim, en çok beni sevindiren yazı Uğur Bey'in yazısı ki o konuda yani bir şair, bir yazar, bir yaratıcı kendisi için neden bir ev tasarlar? Ya yani bu soru beni çok ilgilendiriyordu ve bunu mimarlık tarihiyle ilgilenen birkaç kişiyle görüştüm. İşte olmadı. Yani işte çok restorasyon planları istendi. Birçok şeyi görmek istedi. Bunlardan mümkün olmuyordu. Sonuçta internet tabii burada çok işime yaradı. Aramalarımda Uğur Bey'in bir yazısını fark ettim. Mersem yıllar önce izlediğim de bir sergiymiş ama katalogunu görmemiştim. Yani o dünyada da bir yaratıcı kendisine neden ev yaparı ele alan çok önemli bir makale yazmış, inceleme yazmış. Evet. Bu yazıyı güncelleştirdim, rica evet. ettim sağ olsun. Fevkalade önemli bir yazı, fevkalade önemli bir evet. deneme. Evet, şey, Turgut Bey maalesef bizim vaktimiz evet. sonuna geldik. Kitap evet. çok değerli yazılarla dolu. Çok ellerinize sağlık, çok teşekkür ederiz böyle bir ben kitap hazırladığınız ederim. için. Programınızı da çok beğenerek izliyorum hep daima dinliyorum, izliyorum diyorum alışkanlık herhalde evet e, çok, çok, dinliyorum evet. Nice çok kitaplar güzel. çok sağ olun nice kitaplarda buluşmak üzere diyelim o zaman. Hoşçakalın görüşmek teşekkür üzere. Teşekkür ederim iyi çalışmalar. Günün ve Güncelin Edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.